صلى الله وسلم على سيدنا محمد الاخارين صلى الله وسلم على سيدنا محمد الاخارين صلى الله وسلم على سيدنا محمد الاخارين صلى الله وسلم على Sen mabal, çok değerli, muhterem, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretleri'nin selamı, rahmeti, bereketi ülkeninde olsun. Mevlamız dünyamızı, dünya ve ahiret saadetine ergesin, cümlefini cümaliyle müşerref eylesin. Bu Abdurrahman Es-Sülemi isimli büyük Sufi, alim zatın Tabakat-ı isimli çok meşhur kaynak kitap, kıymetli eser olan Terceme-i Hal biyografi kitabını okumaya devam ediyoruz. 14. Her hale geldik. Şimdiye kadar 14 tane büyük mübarek şoufi'nin Evliyaullah Zatın hayatını böylece bu kitaptan takip etmiş olduk, bandlara geçmiş oldu, hayatlara girmiş oldu. Şimdi bugün 14. ünüsü Yahyettin Muaz Ervazi isimli çok meşhur bir zat bu da. Onun hayatıyla ve sözleri ve menakıbi ile ilgili bilgileri okumaya başlayacağız. Buna başlamadan önce evvela ve hasreten peygamber efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine saygımızın, bağlılığımızın, nacizane acizane sevgimizin ümmetliğimizin bir nişanesi olmak üzere ruhu fakine hediye olsun diye ve onun mübarek Ali'nin, Ezvac'ının, evladının, ashabının, revdanın ruhlarına ayrı ayrı hediye olsun diye ve haseten Peygamber Efendimizin varisleri ümmetin mürşitleri, saadaf ve meşayih-i Ali'yemiz, ali'miz Allah büyüklerimizin Ebu Bekir Sıddık Efendimizden şeyhimiz Muhammed Saidi Göseviye kadar güzel eylemiş olan cümle Turuk-u silsilesi mensupları Sadat-ül meşer Aliye'nin ve hulafasının ve müridânının ruhlarına hediye olsun diye. Kitabı yazan Ebu Abdurrahman es Hazretlerinin ruhuna hediye olsun diye. Beldenizin medar-ı iftiharı Yuşa Aleyhisselam'ın Ebu Eyyub El Ensari Hazretlerinin ve kiram ve evliyallahın ve İstanbul'u fetheden fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahidlerin ruhlarına hediye olsun diye, cümle ashabu Hayratu hayrat -ı ve şu caminin yapılmasına büyük küçük emeği geçmiş olanların geçmişlerinin ruhlarına hediye olsun diye ve uzaktan yakından bu dersi dinlemeye gelen siz değerli kardeşlerimizin ahirete göçmüş bütün Müslüman ecdad-ı cettat, akriba taallukat, ihvan-ı yaran, ı yâram evlad-ı hediye olsun diye ve biz hali hazırda hayatta bulunan işte şu yaşayan müminler de ömrümüzü gazetle geçirmeyelim ömrümüzü allah Teala hazretlerinin rızasına uygun yaşayalım sevdiği amali salihayı işleyelim arkamızda hayırlar bırakalım Rabbimizin huzuruna sevdiği, razı olduğu bir kul olarak, yüze ak, anlı açık varmamıza vesile olsun diye bir Fatiha, üç ihlas şerif, bu saydığımız geçmişlerimize ruhlarına hediye edip ondan sonra başlayalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim Yahya ibn Muazimin Radi hareketleri yutmadan terafüc ediyoruz ki Arapça bilenler anlasınlar ve harekelesinler diye Yahya ibnu Yahya ibn Muazimin Radi Radi sıfatı olduğu için Yahya'nın mansup olarak okunacak. Fennihum yani müellifin hayatlarını anlatmak istediği büyük evliya Allah sufilerinden birisi de onlardan birisi de, evet. de Yahya bin Muaz bin Muaz bin Cafer Erraziyül Vâizo. Cafer oğlu Muaz'ın oğlu Yahya ismini taşıyan ve Şehri'den mensup vâiz zattır yani e, bu da o sofilerden meşhurlarından birisidir anlatacağım meşhurlardan birisi de budur diyor. İsmi Yahya babasının ismi Muaz dedesinin ismi Cafer Yahya bin bin Ni, Cafer misdesi yani nereye mensup olduğunu bildiren kelime Erraziyü Razi gayri kıyasi bir ismi misdedir Zaten ismin ispeler semai denilir. Yani kaydeten bilinmez de kulaktan nasıl duyulmuşsa o dili konuşanlar nasıl söylemişse öyledir denilir. Rey şehrinin ismin listesi razi olarak geliyor. Kesin gelirler. Bunu bazıları bilmiyorlar. Bunun böyle olduğunu. Mesela Fahrettin evrazi er var. Büyük müfessir. Tefsir-i sahibi. Onu da ismini söylerken filan dat gibi telaffuz ediyorlar. Rabi filan diye böyle data şey yapıyorlar. Halbuki öyle değil. Yani rıza maslarından gelen bir kelime değil bu. Rey kelimesinden, Rey şehrine bağlı manasına razi diye keskin C ile benzeyen C ile böyle. Rey şehri neresi? Rey şehri bugünkü Tahran'ın cenar mahallesi durumunda. Yani Tahran şehri diyebiliriz. Tahran'ın olduğu yerde eskilen Rey şehri vardı. Büyük alimler yetişmişti, o büyük zatlardan bir tanesi bu şahsı işte, Yahyeb-i Muaz-er-Razi'dir, çok meşhur büyük bir zattır bu. Bir de tefsiri i Kebir sahibi fahrettin Er-Razi vardır, tefsiri çok büyüktür, çok hacimlidir ve ilmi-kelâm sahasında daha ziyade temayüz etmiş bir kimsedir. O fahrettin Er-Razi, o da bu şehirden. Bir de Ebu bekir Er-Razi vardır. O da meşhur bir kimyagerdir. Şükürük asidi falan bulmuş. Böyle kimyada efendim ilmi hikmet dedikleri eskilerin efendim, tabi ilimlerde e, Avrupalıların da tanıdığı bir insandır. O Ebubekir Bekir Muhammed bin Zekeriya Errazi. O da öyle bir zahtır. Demek ki büyük alimler yetişiyor. ve Her birisi de böyle kendi sahasında bayağı meşhur kimseler oluyor. <gülüyor> tabi maksat Evliya Allah'ı anlatmak olduğundan e, başlıkta böyle başlayıp fahrettin Razi ile ilgili, yani tefsir-i kebir sahibi, fahrettin Razi ile ilgili, bizim şu İslam tarihi kitabını yazan Asim Köksal Hoca Efendi var ya, onun, ondan duyduğum bir fıkrayı, menkade'yi veya hikayeyi, kıssayı size nakledeyim. Tefsir-i kebir sahibi fahrettin Razi. İbretli olduğu için naklediyorum. Razi'ler anlatılırken bu arada fahrettin Razi'ye geçtik. Onunla ilgili bir fıkra anlatıyoruz. Tasavvufi bir fıkra. Dinleyelim. fahrettin Razi bizim şehirlerimizden büyük mürşetlerimizden mecmetin Kübra Hazretleri'ne gitmiş. mecmetin Kübra Hazretleri çok büyük Evli Allahtan ve Kübreviye tarikatımızın da kurucusu Piri yani çok büyük zatı selam vermiş, yanına girmiş tabi herhalde sarı cübbesi şöyle ihtişamlı bir alim Fahret bin Razi efendim demiş ah halimi müsaadenizle size arz edeyim ben demiş elhamdülillah ulum-u şeriyede çok çalıştım Allah da bana ihsan etti efendim hani zenginliğine Allah zenginliği İstediğine verilmiş de ilmi isteyene verilmiş Kim isterse verilmiş yani İlim çünkü daha önemli Zenginliği bazen veriyor bazen vermiyor Bazen zenginlik insanı azdırır Fakir olması daha iyi Onun için her şeyi Hayırlısı istemek lazım ama ilmi isteyene verilmiş i̇şte ben de çalıştım çabaladım Demiş Fahrettin-i Razi Elhamdülillah tefsirde Çok büyük bir eser yazdım Tefsir-i diye meşhur oldu Efendim, kocaman bir ciltlerle sayfalar sayfalar sayfalar dolusu bir tesir. Falanca ilinde şu eseri yazdım, fıkıh ilinde şu eseri yazdım, Finansci ilinde şu eseri yazdım. Ama yani birçok ilimleri saymış, ama demiş, tasavvufa çalışma fırsatı bulamadım efendim demiş. Zaten siz de çok büyük bir sofisiniz çok büyük bilmişsiniz. Demiş ki, yani lütfeyleseniz beni talebeye kabul eder misiniz demiş. Hizmetçi Kübra gayet ciddi bir şekilde demiş ki, evladım olur demiş. Hay hay, olur. Seni talebe Nuri derdiş olarak kabul edeyim. Ama demiş, bu sayede ilimler var ya demiş hani tesettü bilgin büyük alim olmuşsun, alim'e olmuşsun fıkırta vesaire de vesaire de bu kadar ilimler var ya demiş bizim bu tasarv yoluna girince sen demiş hepsi kafandan gider demiş bomboş kalır kafan demiş hepsini unutacaksın demiş bizim yolumuza girdiğimizde buna razı olursan gel bence bir mahsuru yok buyur ama demiş o senin bütün ömür boyu emek verdiğin ilimler kafandan gidecek uçacak haberin olsun bak. önceden söylüyorum fahrettin razı Razi düşünmüş, pabuç pahalı. Sehenim demiş, o halde demiş, bana müsaade buyurun, ben biraz düşüneyim demiş. Huzurundan savuşmuş, Hizmetin-i Kübra Hazretleri'nin bir git demiş. O ilmilerden vazgeçer mi insan koca koca kitaplar yazmış, bilgisi var, ilmi var, herkes büyük profesör, müdebbis, üstad diye, allame diye, hürmet ediyor, unutacak. Bir şey hiçbir şey bilmeyecek. Cahil bir kimse razı olur mu? Olmamış tabi. Efendim, tabi mi, kaydı tabi mi onu da bilmiyorum da razı olmamış, razı olmayınca gelmemiş yanına. Ve tasavvufa derece bağdılığı olamamış, necmetini kübradan el alıp da elememiş. Vefatı gelmiş, Hâret-i diyorlar, yani insanın canının bedeninden çekilip ne etmek çıkartmak, çekip çıkartmak demek çıkartıldığı zaman can boğazdan çekilip çıkacak, gidecek artık beden cansız kalacak intiza da deniliyor efendim veyahut halet-i nezih de deniliyor şimdi o halet-i Allah hepimizi korusun, son nefeste iman selametliği ihsan eylesin verelim iman ile ta canımız şeytan karşısına bitirmiş o telaşlı, terli efendim acılı, ızdıraplı zamanında demiş ki ya Fahrettin sen demiş Allah'ın varlığına inanıyor musun? var mı Allah? Celle Celaluhu e demiş tabi var nereden malum demiş kaşını kaldırmış ne malum demiş delilin var mı? elbette de var demiş, benim demiş da, bir şekil bir de kitap da yazdım hatta demiş bir tane delilim var demiş, ilmi kelamcı hakikaten de vardır yani bilgisi şeyi kuvvetlidir demiş neymiş o delil bakalım şeytan gene kaçını kaldırmış, müstehzi boynuzuyla, kuyruğuyla neyse kıpkızıl karşısında kapkara neymiş o delil ne demiş işte hudüs delilim var demiş, alem hadistir her hadis bir muhdise Mutlachdır, binaneler efendim, Cenab-ı cenanaktır. Kudüs ilmiyle söylemiş Allah'ın varlığı ile ilgili. Şeytan demiş ki, peki demiş hani Kalancı alim ona şöyle bir itiraz yapmıştı ya. Bilen tabi itiraz yapılır her şeye itiraz ediliyor ama güneş de Baltık ve çalışıyor ama güneş yukarıda duruyor. Şimdi o onu cevaplandırmak yerine canım öyle şey demiş. İnsan delili var demiş. Efendim, e o nedir demiş. Onu söylemiş. E ona da filan calim şöyle itiraz etmemiş miydi? E hareket delili var demiş. Yani kainatta bir hareket var, her hareket bir muharrike muhtaçtır. Muharrike hakikîle Allah-u Teala hazretleridir filan. E ona da şöyle, böyle o delirden o delile, o delirden o delile 99 gelmiş, 100. delile dayanmış. Böyle buram buram terlemiş, şeytanlar boyuna mücadele ediyor, Allah'ın varlığını anlatmaya çalışıyor. Şeytan da şeytanlığını yapıyorlar. Yani son nefesi imanını almaya çalışıyor, bunalmış hal, İyice terlemiş, sırılsıklan terlemiş. Öbür tarafta mecmetkin Kübra Hazretleri müritlerinde oturuyormuş. Kilometre evvelce uzakta başka şehirde, şöyle murakabada gözünü kapatmış, demiş ki, Kardeşimiz Fahrettin-i bize mürid olmaya gelmişti. Ben ona ilimleri unutursun deyince o ilimlerden fedakarlık yapamadı, geri dönmüştü. Şimdi demiş, şeytan onunla ilim konusunda çekişme yapıyor, şeytan vesvese veriyor. Allah'ın varlığı hakkında onu tereddüde düşürüp imansız götürmeye çalışıyor. Ama demiş, bize geldi, bizden yardım istedi. Mürüvvet olmak istedi. Bu onun hükmü niyetini gösteriyor. Mürüvvetimize yakışmaz demiş. Bize müracaat etmiş ki kardeşimizi Yardımsız bırakmak böyle güç bir zamanda yakışmaz. Ben şunun yardımına gideyim demiş. Efendim Tahret-i kilometrelerce uzakta Öyle oraya efendim maneviyat yoluyla Tayyip mekan yoluyla var vermiş. Fahreddin-i Razi tabi tarihinde Kübra Hazretleri'ni görünce istedilmiş, evladım demiş, bu ona efendim, söyle desene diye öğretmiş ona ne diyeceğini o da efendim, zaten şeytan Fahreddin-i ile uğraşırken e, kabadaylık yapıyordu ama Necmettin i Kübra gelince ufanmış, general üzülmüş zaten ondan sonra da kaçıp gitmiş, o da ''Ve eşe de ve resuluhu'' diyerek ruhunu teslim etmiş. Ondan sonra Fahrettin'in azı genellikleri dünyanın o maniyat yoluyla döndükten sonra demiş ki yani biz ona demiş, bakalım varlıktan vazgeçebilecek mi, benliğinden sıyrılabilecek mi, övündüğü, beğendiği şeyleri fedakarlık yapıp verebilecek mi diye imtihan için öyle demiştik. Evet demiş, hakikaten kafasından bütün bilgiler silinirdi ama biz hakibilerimiz doldurduk demiş onun gönlüne, kalbine marifetullah dolardı hepsinden daha iyi olurdu o felakkarlığı yapı verseydi diye öyle söylemiş diye plafet için Allah ömür versin saat Afiyet versin Asın, asın kösal Hoca böyle anlatmıştı Ankara'dan bizim dostumuz İşte bu razilerdenn birisi o Fahrve gün razi ilmi Selamcı birisi kimyacı diyelim Bir de bu şimdi. Yahya er-Razi, Yahya dün-i Razi, rey şehrinden, Tahran yani ama sünni. Yani oralara şia sonradan yayılmış, yani sünni alemler, çok güzel alemler yetmiş. bu meşhur bir vaiz, binlerce insan toplanmış vaazına meşk olurlarmış, ağlayarak dinlenlenmiş. Çok tesirlik, çok güzel vaaziler bu mübarek, rahmetli. Reca denek reca yani reca ilmi konusunda çok güzel dedi çok konuştu bu Yahya bin Muaz er Hazretleri reca ilmini demek? reca ummak demek. malum bir half var korkmak halfullah Allah'tan korkmak bir de reca var ümit besleni. Korkanın haline bir tir, tir titremektir. Acaba Allah beni affedecek mi? Acaba günahlarımız silecek mi? Acaba azap etmeden cehenneme düşürme, düşmeden beni cennetlere alacak mı? Tir, tir titremek. Korkmanın şeyi bu. Yani yüzü bilmez insanın. Yüzü bilmez. Hayattan tat almaz. Ödü patlar. Allah'a asil geleceğim diye tir tir titrem. Allah'tan korkan insan. Havv. Ve işin işte, hikmeti mekhatetullah. Yani hikmetin başıda Allah sen korkmak da lazım, Yasakta da değil. Çünkü Allah sen korkmayan hali harap zaten. Korkmadan gitsin insan felaketlere bulaşı. Tabi korkmak lazım. Tabi Allah'ın makamı korkulacak bir makamdır. Tabi Allah'ın cezası korkulacak bir cezadır. Korkmak lazım. Ama bunun da dozajı var. Çok fazla korktu mu? O zaman psikolojik bakımdan. Dermansızlaşır, hiçbir şey yapamayacak hale gelir. Sonra korkmayı emreden ayetler var ama ümit bahseden ayetler de var. Mesela bir tanesi, Bismillahirrahmanirrahim قُلْ يَا اِبَاجِيَ اَذْهِينَ اَسْرَفُ عَلٰى اَنْفِسِهِمْ Ey nefislerine, binahlara kalıp çıkıp da zulmetlik olan binahkar kullarım. لَا سَكْلَةُمْ يَلْرَحْمَةِ Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Pesilmeyin, ümidiniz kopmasın, ümitsiz duruma düşmeyin. İnnaallah yar tebirsini ödecini a. Allah günahları hepsini dirden, topdan affediciler. İnnahu hür el kafurul rahim. O çok mağfiret edicidir, çok rahmeti geniş olan rahat edicidir. Onun için affediciler, mağfiret edicidir. Biz ayet-i kerimelerde gafur rahim ayet-i okuduk. sizlere müjde olsun diye hep gafur rahimle biten ayetler ayetleri okuduk ki korkmayın allah Teala Hazretleri gafurdur, rahimdir, inahsazsa, ne kadar suçluysa, yüzümüz kareysa da affu mağmurayet isteyelim, Allah'a bedel, bu tarafta var. Bu tarafta var, tehditli ayet-i kerimelerde var nebî ibâdi en ene el kafurur <gülüyor> rahîm فإن عذابي هو العذاب الأليم siz kabeyi tavafa başlarsınız Bismillahirrahmanirrahim diye Hacerü es-Sa'ye istilamıyla bittikten sonra efendim kabeyi tavafa başlarsınız Ca'benin kafasının altın kapısının olduğu tarafı şöyle döndünüz mü oradaki yazılar kalabalıktır ayırt edemezsiniz ama şöyle Hatim tarafına geldiniz mi altın obuk tarafına Başınızı Kabe'ye doğru çevirdiniz mi, tavaf ederken, dualarla, şeylerle o ayet görürsünüz, erirsiniz böyle. Tüylemiz diken, diken olur, gözlerinizden yaşlar boşandır. Öyle yazmışlar ki, Kabe'nin örtüsüne o ayet-i yazmışlar. Nebbi ibadî, kullarıma bildir ey Resûlüm, haber ver, enni enel gafururrahimim, ben gafururrahimim, bildir kullarıma. Ama çok, oh, elhamdülillah, ferahladık da yazmıyor ama ayet kelimenin devamı var. Ve en azâbi, sibel azâbi de Sana asi olanlara da azabın var, o da elem verici, çok müthiş bir azaptır. O da var, o da var, o da var. Demek ki korkmak da gerekli, ümit de gerekli. E nasıl olacağız, ne yapacağız? İkisi iki zıddâre gelir mi? İçtimâ-i zıddâ'yı muhal demişler, mütekellimler, alimler, mantıkçılar. Ha bu ikisi ninsin? Mümkün. Biraz ondan olur, biraz ondan olur. Mümkün. Niye olmasın? Korku, hem korkarsın, hem ümit kıyasın. Korkarak ümitlenirsin. Ümitlenerek korkarsın. Mümkün. Bu karışım mümkün. Bazı şeyler karışmaz ama bazı şeyler karışır. O mantık burada çekmez. Onun için yüzlerden demişler ki, kul nasıl olmalı biliyor musunuz? Beynin halkı ve vecai. Korku ile ümit arasında olmalı. Ne çok korkup da dermanı kesilip sararıp dolup, efendim kazan yaprağı gibi titremeli, hayatı zehir olup da sıhhatini kaybedip de mezara gitmeli, ne de çok ümitlenip, efendim göbeklenip, gülüp oynayıp da ahiretin tehlikelerini nazar bir almayıp da hazırlıksız gidip de ahirette efendim, duruma düşmeli. İkisi de doğru değil. Beynel halkı verilecek. Bu ikisini beraber insanın üzerinde toplaması mümkün ve öyle öyle olacak. Ama bu zatı muhterem, hakkında ne diyor? Süremi Hazretler, hayatını incelemişsiniz Kitaplarını okumuş, biliyor bu zaten. Belki manevi bakımdan da biliyor. Diyor ki, tekerlemesi, ilmi, ilmi veca. Ümit ilmi hususunda çok konuştu. Demek ki Yahya'da Muaz, Errazi Hazretleri, böyle ümit tarafı galip, neşe tarafı galip, halkı ümitlendiriyor, korkmayın, şerfe gelin, aşka gelin, diye biraz... O tarafı fazla konuşan bir insanmış, anlaşılır. Bunu anlıyoruz. Bu sözlerin manası o. وَاَحْزَنَا الْسَلَامَا ف۪يهِ Bu, veca konusunda da konuşmayı pek güzel de yapmıştır. Yani, veca konusunu iyice insanların ikna olacağı, kabul edeceği, neşeleneceği, keyifleneceği şimdinde de anlatmayı da başarmıştır yani. Bu, Yahya'du Muaz el-Razi Hazretleri. Vâiz Şimdi. Vayzat tabii gösüye çıktığı zaman böyle her tarafını düşünmesi lazım yani kendisini bilmiyenlere ne kırıp geçirmeli ne de geliş etmeli orta kıvamda tutmalı bu bir başarı işte yani öyle de zarar böyle de zarar dengede tutması bilmeli ve kendi selahette ihbe isret. selahette ihbetin. Hani hareketini demek gerekirse. Yani felâsefe ekbersin. Üç kardeş gibiler. Kimler? Yahya ibn Muas. Üç kardeşlik bunlar. Yahya ve İsmail ve İbrahim. Birisi bu Yahya. Birisi abisi. Birisi kardeşi. Bu ortancaymış. İsmail ve İbrahim. Ekberun isimler İsmail Yaşça en büyükleri İsmail isimli kardeş idi. Leyha erfa toplum bizim hayatını okuduğumuz Yahya bin Muaz Errazi o o sancalıydı ve Asferul İbrahimo en üstünde İbrahim Errazi idi ve küllüğün kain hepsi de sufi zahit insanlardı Yahhat zahitler demez sofiler yani dünyayı terk edip Ahirete rağbet edip ibadetler ömrünü geçiren dünyanın malına bildiğine, devletine, makamına, Efendim parasına puluna itibar etmeyen zahit kimselerymiş, hepsiler. Hiç kardeş söylediymiş demek ki ciddale soydan böyle takva ehli insanlar. Ve İbrahimu kara Yahya ayhya yahrosane. Yahya ile beraber bu İbrahim ne oluyor? Küçük kardeş. Yahya ile, bu ortanca Yahya ile, küçük kardeşi İbrahim Horasan'a beraber çıktılar. Küçük kardeşi İbrahim Yahya ile Horasan'a beraber çıktı. وَتُوْسِيَ س۪يمَا بَيْنَا نَيْسَادُورَ وَبَرْتُ نِسَابُرِ ile Berh şehri arasında bir yerde ödüvermiş. Allah ahmet eylesin. O küçük kardeş ölmüş. Herhalde ilim öğrenmeye, bir şehirler bir şehir, onun için giderler de. Demek ki giderken kardeşim de yanına almış Yahya rahmet, e, fakat kardeşi Nisabur ile arasında vefat etmiş. Bens, Mevlana'nın şehri biliyorsunuz. İbrahim İbni Etnemin şehri. Efendim. <gülüyor> Oraya doğru giderken Nisabur'dan Nisabur'da şey Hacı Bektar şehri. Ve şeyde Sülemi de Nisabur'du. Bu şavu Ve Röpkiyle اِنَّهُمَاتَ اِبَاد-ı بِلَادِ اِجُوْجَانٍ İzaz bir rivayette var, denildi ki bu İbrahim adlı kardeş Cüzcan belgelerinin birisinde vefat etti. Ba'd birisi demek, gayr-ı muayyen birisi manası. اِنَّهُمَاتَ اِجُوْجَانٍ اِنَّهُمَاتَ اِجُوْجَانٍ اِبَاد-ı بِلَادِ اِجُوْجَانٍ Cüzcan belgelerinin birisinde, bazısında değil birisinde demek yani baz. Düzcem neresiymiş? Aşağıda bakalım. Düzcem el ve Canan Efendim. İsmi, küresin vasıtası kim küresin vasıtası mi küre küre kürelerden belki mahallelerden civarındaki işçilerden büyük bir. Efendim, e, kasaba idi, kasabalarından, Horasan'daki Belha'nın kasabalarından birisiydi. Cizcan'dan. Ama gene doğru oluyor, ilk sözde doğru oluyor. Zaten Nisabur'la Belha, Nisabur Belha arasında öldü demişti. İkinci sözde Cizcan'da Belha bağlı bir yer olduğuna göre gene doğru olmuş oluyor. Ama biraz daha netleştirmiş oluyor, öldüğü yeri kesin söylemiş oluyor.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 Şarkının içerisinde var. Bu kendimiz ibadet yaptırmaktır. Ama bu kendimiz yoruyorsunuz da. Tamam. Vehiye beynem merruz ve berh. Merruz ve bek arasında bir yerdir dedi. Bunu geçiyoruz şimdi. Bir kardeş demek ki berh'e giderken vefat etmiş. Allah şimdi geçmişlerimizle beraber ona da rahmet etsin. O da zahidlerdenmiş. Aziz zahid bir kimseymiş. Ve eqame biha müddeten. Orada bir müddet ikamet ettiği kaldı. Kim? Yahya. Kardeşi ölmüş ama Yahya Berçık'ta bir müddet ikamet etmiş. Şimdi Maraca ila Neysabur. Sonra Misabur şehrine geri döndü. Bizim Misabur dediğimiz şehre Araplar Neysabur diyorlar. Aslı Neysabur yani parçası. Şin ve T ile ama Arapça'da T harfi olmadığından böyle selafi vermişler. Onlar Neysabur demişler. Ne hesabı? Arap Fatihlerin fethettikleri ve ordugah yaptıkları bir şehir. Ve orada çok Arap var. Yani böyle etrafı çevirdi, kalesi olan, ordugahı olan bir şehir. وَمَاْتَ فِيهَا سَنَةَ سَمَانٍ وَخَمْسِنَ الْاَنِ الْاَيْهِينَ Orada 250-80 senesinde vefat etti. Kim? Yahya. Yani bu vaiz olan Yahya İbn-i Muaz El-Razi 250 senesine vefat etti. Bu 258 bizim 258 değil Hicri 258. Yani Peygamber Efendimiz'in hicretinin üzerinden 258 kameri sene geçtikten sonra o zaman vefat etmiş. Tabi kameri sene ile hicri sene de aynı değil. Arasındaki farkı nasıl bulacağımızı daha önce söylemiştik. Ama kesin olarak bilmek için hicri tarihleri miradiye çevirme kılavuzu diye kılavuzlar vardır. O böyle alim kardeşlerimizin, ilme meraklı kardeşlerimizin masasına bulunur. 258'i bulurlar orada hicri, miladi ne oluyor? Orada görürler. Ben kitaplarımı açmadım daha, açarsan bir daha kitapları getireyim. Burada bakalım ne olduğunu cetvelilerden takip etmek en iyisi. 258'de vefat etmiş. Yani hicri 3. asrın ortasında vefat etmiş. Ve revel hadîsle, rivayet etmiş. Vaiz ya kendisi, film hadise de meşgul olmuş. Tabi herkes hadis okur. Ben de okuyorum, siz de okuyorsunuz. Ama hadisi okumak başka. Bir de gidip alimden hadisi alıp, kendisinin rivayet selahiyeti olup, kendisine de başkasına rivayet etmesi, o o zaman hadisin rivayet senedine giriyor ismi. O daha önemli, kıymetli. İmam Malik, Maliki mezhebinin koruyucusu imam, hem, hem haksiz, sıkıh ilminde iptal, mezhep sahibi hem muhaddis imiş, hadis alimiymiş. Şimdi kapısını çaldığı zaman birisi, çaldı kapıyı açtı İmam Malik, hoş geldiniz demiş. arzınız nedir buyurun. Sıkıhtan bir mesele soracağım hocam, bir fakta soracağım filan derse, buyur, sor bakalım dermiş, cevaplandırılmış. Bak çok önemli bu, İmam Malik, Maliki mezhebinin imamı, El muvatta tabur muvattağı yazan âli. Yok efendim ben mesele sormaya gelmedim. Siz Peygamber Efendimiz'den hadis topluyorsunuz da efendim nasıl de rivayet ediyorsunuz diye duydum. Sizden hadis yazma geldi. Yani ben sizden hadis alacağım, yazacağım. Ben de başkasına rivayet serahatına sahip olacağım. Sizden imza alacağım, icazet alacağım. Ben de başkasına vereceğim. Şerefsiz bir şey. Ha öyle mi? Öyle. O zaman demiş ki buyur oturmayın derdi dense içeriği vermiş. Huzur hakkı da alır. İmam Malik. zaten hakkı mübarek. Temiz gözlüyor zaten. Ama hadis rivayet edeceğim diye Peygamber Efendimiz'in sözünü rivayet edecek diye. Hürmete bak. sevgiye saygıya. Peygamber Efendimiz'in şeyine, hadisine bile hürmetiyle bak. Kendisine değil, zatına değil. Efendim, e, mübarek hayaline, görüntüsüne değil, kadrine değil bir hadis-i şerifini ağzından ötekisine söyleyecek diye giriyor içeriye bu pilafesi alıyor hiç başka bir zaman giymediği en güzel cübbesini giyermiş en güzel sarığını giyermiş başına yani bayramlık diyelim bayramlık da bir, ancak hadis rivayet ederken olan şeyini giyermiş ondan sonra içeriye güzel kokular sütçüler yaptırmış en güzel rahveyi kurdurturmuş en güzel rahvesini atıp cevizden miydi, sedefle işlemeli miydi, neyse hayalinizle canlandırın. Üstüne en güzel örtüleri örtürürmüş, bu filafesi almış, efendim, güzel kokular sürülmüş olarak, mislaklandırmış olarak gelirmiş, oturulmuş, edeple diz çekermiş, karşısında diz çökürtülmüş, ben falancadan işittim, o falancadan işitmiş, o filancadan işitmiş, o da sahabeden filancadan duymuş ki Peygamber Efendimiz söyledi dedi diye hadisi tane tane senediyle beraber rivayet edermiş, o da yazarmış, meclis öyle dağılırmış. Yani hadis ilmine, İmam Malik'in verdiği kıymete bakın, bizim halimiz bakın. Biz nasılız, onlar nasıl? Biz niye böyleyiz, onlar niye öyle? Anlaşılıyor. Sevgi, saygı, hürmet, kıymet ilme, onlar da nasıl, biz de nasıl? Beraber hadis. hadis rivayet etkiliyor Yahyed-i Muadzi için. Filoni. Ne diyor. diyor yani? Bu kıymetli zat diyor. Hadis de rivayet eden bir insan diyor. Ne dedikleri şey söylüyor yani. Sıra ben bir alim değil, ciddi bir kimse. Peygamber Efendimizden hadis de rivayet etmiş bir ravi diyor ve bir veriyor. Bir. Hatta sena muhammed'in de Ahmedi bir Hasan. Sülemi söylüyor. Bana Hasan oğlu, oğlu, Muhammed söyledi. Kale hattesine Ali yuğ Muhammed'in ezrak oldu. Muhammed el ezrak oldu Ali ona söylemiş. Hattesine Muhammed'in de abdik ona da abdik oldu Muhammed söylemiş. Kale senin ki Yahya'nın maazini Raziye o da yani abdik oldu Muhammed'e ki Ben Yahya ismi Muhammed el Raziden işittim ki. El vaize, o meşhur vaiz olan Yahya ibn-i Muaz işittim ki, yezgürü an Hamdan ibn -i İsa el-Belfi İsa el-Belfi'ye ki kulağımla, demiş en son ravi Hamdan ibn İsa el-Belfi, İsa oğlu Hamdan'ın zebrikan Zib zebrikandan An-i Şabi, o da Şabi'den An-i Abbas o da İbn-i Abbas radıyallahu anhüla'dan Kâne, şöyle dediğini mahvediyor. Demek ki bir şey oldu, yani Gale Resûlullah'a kadar gelmedi, Gale i̇bn Abbas'a kadar geldi. Efendim, اَتَّقْوَا كَرَنِ الْحُلُقِ وَتِيبُ الْمَطَانِ Tabi i̇bn Abbas bu sözü kendisi söylemiş olabilir, Peygamber'den de edilmiş olabilir sözü. Ondan da söylemiş olabilir. Ama sahabenin sözünü de eser derler. Veyahut onu da hadis kısmına dahil ederler bazı alimler. Onun için i̇bn Abbas radıyallahu anhımanın sözünü hadis de rivayet dedikten sonra söylüyor. Ne demiş i̇bn Abbas? Ya kendisi dini bilgisine beyanarak söyledi bu sözü ya da Peygamber Efendimiz'den duyarak söyledi. Belli değil o. Diyor ki, etsakva keremül huluki ve teydül mat'ami. Böyle söylemiş. Takva, çok duyduğumuz bir kelime. Ama çok önemli bir kelime. Duymak yetmez, kümünü anlamak lazım ve uygulamak lazım. Çünkü Allah emrediyor. İptekullah diye, fettekullah diye, nice nice ayet kelime de emrediyor. En tüyler diken diken eden takvayla ilgili ayet-i kerime rahman Bismillahirrahmanirrahim. Ya eylere zina ehemet etkin Allah'a ve rahat emutun illa ey iman edenler. Türe bire bire oluyor insan. Ey iman edenler, istekullaahahak katidir. Allah'tan nasıl korkmanız gerekiyorsa, nasıl sakınmanız gerekiyorsa, e <gülüyor> sakın. İstekullaahahak katidir. ha başka türlü ölmeğin ha illa veren ancak tam Müslüman olarak öyle Allah'tan hakkıyla korkun öyle şey. E tam Müslüman olarak ödün. Tehdit var yani. Ayet-i Hakk'a Nasıl korkunmak gerekiyorsa öyle korkun. Nasıl sakınmak gerekiyorsa gerektiği gibi. Hakkıyla sakının. E bir şeyi hakkıyla yapmak kolay mı? Yani bir sanatı, bir mesleği, demirciliği, sömürcülüğü, sıvacılığı, efendim marangozluğu hakkıyla yapmak kolay mı? Hakkıyla sakla. Yani yapabildiğin kadar yapma. Yap, yapmayı emretmeyorsa, hakla şüphâdıyız. Hakkı neyse, hakkıyla takva ehli olmak nasıl mümkünse, öyle. Kâdîs Hâdî-i Kürâm o ayet-i indiği zaman. Sızlanmışlar, ağlamışlar. Biz hakkıyla takvâyi yerine getiremezsek mah oluruz diye. Onun üzerine ayet-i kerime inmiş. وَتَّقُ اللّٰهَ Yani, tükümümüzün takatimizin yettiği miktarda Efendim, takvaya sarıldın takvayla olur. O birincisine aysede değil ama hatırlatıyor allahu Teala Hazretleri yani insana Allah Celle Celaluhu, Amener Resulü de okuyoruz ya takatinin sevgilisinde bir şey yüklenmiyor. وَلَا تَحْمِذْ عَلَيْنَا اِسْحَنْ كَمَا هَمَنْتَهُ عَلَى ela يُنْقَدْنَا وَلَا تُحَمِّنْنَا مَا لَا efendim, üstünde bir yükü, bizim omuzlarımıza yükleme, biz zayıfız Ya Rabbi diye dua ettiğine göre takat esas, onun için ''Vestakıllâhü mesfâsatın'' yani gücünüzün yettiğinde yapacaksınız demek yani gene hakkıyla olacak da gene gücün yettiğinde yapmak manasına Allah-u Tabi tefsirin çok incelikleri var. Şimdi takva bu. Hakkıyla takvayı gücümüzün yettiğince yapmaya çalışmakla emrolunmuşuz. O anda takvayı bilmemiz lazım. Takva ne demek? Takva tasavvufunda özüdür, esasıdır, bireyidir. Takvayı bilmeyen tasavvufu hiç bilmez. Boşuna sarıp sarıp, kavuk takıp, cübde gibi ortalıkta dolaşmasın. Takva önemli. Takva ne? Sakınmak. Neden sakınmak? Bazı, kelimene, bazı ayetlerde buyuruyor ki, İttekullah, Allah'tan sakın. Bazı ayet-i kerimelerden deniliyor ki, Hettekunlar, Allah'ın cehenneminden sakın. Tabi o da o da onun kahır yeri. Yani yine Allah'tan sakınmak. Demek ki korkulacak bir şeyden sakınmak demek. Müslüman'a sana katma emrediliyor. Cennetler var ileride, cehennem var. Allah'ın hesabı var. Mahkeme-i Kübra var. Senin ya amel misal üzeretin hayran yere, senin ya amel yere. ağırlığı kadar bir hayır yapsa karşılığını görecek. zerre ağırlığı kadar hafif gibi görünen bir günahla işleşer, onun da cezasını çekecek ki ince hesap var. Bu hesaptan korkar insan. Allah'ın rızkı varsa onun elinden kaçmasından korkar insan. E, güzel sözler vesaireler varken, nurları görüyorken, Ehe'nin kalbi nurlanmışken, kararı verirse kalbin ondan korkar. Elindeki insanları kaçırmaktan korkar. E, korkacak, sakınacak, sakınmak demek takvâ. Havtullah korkmak demek, takvâ da sakınmak, korumak demek yani. O duruma düşmemek için kollamak demek, kollamak, sakınmak manası. Şimdi burada takvayı tarif ediyor. Kim? İbn Abbas, anh Abdullah İbn Abbas, genç sahabi, Peygamber Efendimiz'in yanında bulunmuş, tevesinin arkasına bindirmiş zaman zaman onu Peygamber Efendimiz, hacca beraber gitmişler. Hem zeki, hem böyle gençliğinde Efendimiz'in sohbetinde bulunmuş, yanına oturmuş, amcası Abbas'ın oğlu olduğundan ve akraba da olduğundan kıymetli bir kimse. Diyor ki takva, tarif ediyor. saadet Sıram takvayı çok merak etmişler. Biz merak etmiyorsunuz ama sahib-i kiram çok peşine düşmüş bu işin. Allah bize takvayı emrediyor, ediyor. Ne diye çok merak etmiş. Hazreti Ömer soruyor. Hazreti Ömer soruyor, kime soruyor? İbeyitlikat Rabbil Aalaha. Allah allahu ya. Soruyor takviyecek diye. Hazreti Ömer bilmez mi takvayı? Arapça bilmiyor mu? Biz, onlar Arap insanlı konuşan insanlar. Bizim kadar Arapça bilmiyorlar mı? Niye soruyorlar diye bir İnceliğini kavramak için. Tam kavramak için. Yani Hz. Ömer bile soruyor. Onun için, bu da niçin takvadan bahsediyor? O zaman en çok konuşulan konulardan biri olduğundan, şimdi Fenerbahçe Sırpantak maçı konuşuluyor, ama o zaman takva konusu diyor. En mühim şey cenneti kazanmaktı. Allah'ın sevdiği şeyleri bulmaktı. Allah'ın yolunda yürümekti. İnsanlar bugün Parayı düşünüyor, politikayı düşünüyor. Başka şeyler, yani gönlümüzde ve kafamızda en büyük olan şeyler bunlar değil. Eee, Müslümanız elhamdülillah. İşte camiye de geliyoruz, namazımızı da kılıyoruz. Ramazan geldiği zaman orgumuzu da tutuyoruz. Paramız olursa hacca gidiyoruz. Zekatımızı da veriyoruz. Zaten İslam'ı saymışlar. Kerim-i Şahadet getirmek, efendim, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, tamam. Beşimde yaptık, bitti sanıyor. Yani bundan İslam'ın bittiğini sanan insanlar var. Bilmiyor ki en mühim emirlerden birisi takva. Bilmiyor ki tasavvufun konusu olan birçok manevi huy var, hal var. Onlar çok önemli. İhlas çok önemli. Takva çok önemli. Gıybet etmemek çok önemli. Harlan gıybet ediyor bize. Ölü eti yemek diyor ayet-i kerimede. Millet kıybetten geçmiyor, öyleyse yemek yemez geçmiyor diyor. وَلَا bu بَعْضُكُمْ بَعْضَانَ Birimiz ötekisini kıybet etmesin diyor Allah-u Teala hocam diyor. diyeceğiz, baş üstüne demeyen yok Müslümanlardan. Baş üstüne diyor da, diliyle bunu tutan yok. Diliyle kıybet etmeyen insan yok. اَيُّهِبُ اَهَادُكُمْ اَنْ يَسْكُلَ رَحْمًا اَخِيْهِ مَيْسَمْ Kardeşiniz ölmüşse onun etini gidip de hatur yemeyi sever misiniz? İster mi sizden biriniz? istemez. Bak nasıl yüzünüzü buruşturdunuz, iğrendiniz. Ay öyle bir şey istemez. E o zaman niye ki Etmemek lazım. İbeti bilmiyor. İhlası bilmiyor. Sadakatı bilmiyor. Vefayı bilmiyor. İnnel ahde kâne da Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki, ahde be benim ahdinde durmasını isterim. Ahdinde durmazsa hesabını soralım. Ahdine salakat gösteren var mı? Ticari anlaşmalar havada, kira anlaşmaları havada, efendim, arkadaşlık sözleri havada, hani nerede? Vefalılar. Ben vefalıyım. Artık da söyleyebilirim. Kimse de icap edemez. Ben vefalıyım. Kim bir vefalıyım? Ben vefalıyım. Şimdi ne kadar vefalıyım? Veya vefa kentinde oturuyor, bozacının yanında. Tamam, vefalı. Öyle şey olur mu? Ahdine vefa gösteriyor. Allah'a ahdi var. Yaptığı anlaşmalar var, ticari anlaşmalar var, verdiği söz var. Allah rahmet eylesin. Bizim Bahtiyar amca hep hatırıma gelir, söylerim. Allah rahmet eylesin bizimle geçmişlerimizle beraber. işte üç katlı evini satıyor. Akşam gelmiş birisi, konuşmuş. Tamam sattım sana demiş gitmiş. Ertesi gün bu evin satıldığını bu başkası duymuş, gelmiş diğer bir amcanın yanına bahçıvan amca duyuruyor. Evin satıyor musun? Sattım demiş. Kime sattın? İşte birisi geldi fonunu sattım. Parasını aldın mı? Da, Yolda almadım. Kaça sattın? Şu kadarı sattım. Yani diyelim ki bugünün parasını 400 milyona sattım. 3 lakbör bahçikte bir 400'e sattım. Demiş ki ben sana altı yüz elli vereyim. Yani yüzde elde daha fazla veriyorum. Daha zaten ötekisinden de para almamışsın. Bahti yaranca taşlarını çatmış yerinden şöyle bir aslan gibi bir doğrulmuş. Bana bak demiş sen benim demiş benim sattım dediğim duymadım değil galiba demiş. Bak. Yetim karşımdan. Yani söz verdim. Nur için de yapsın. Mekan cennet olsun. Bak. Ah de vefa. Safer o almadı, İslam'da da alışverişten yayıma hakkı da var yani, o hakkı da var. Birisi malını satmış bizim efendim yakınlarımızdan, e, ev halkı başlamışlar ''Ağlama ha, niye sattın, evimizi bilmem ne bilmem ne?'' Dikmiş sattığı adama. demiş ki ben utanıyorum, evi sattım sana ama'' demiş. Evden çok ağlaşıyorlar, pek bir şey iade ettin'' demiş. Allah rahmet eylesin. O da nur içinde yatsın. Bak o da güzel bir şey. Satın almış. Aa geçmiş ola demiyor. Hacı Bayram caminin orada köylünün birisi gelmiş. Oradaki birisine bir yüzük göstermiş. Bu yüzüğü alır mısın? Alar demiş. Ben yüzükten anlamam. Seni bir tane daha kuyumcuya. O bu yüzüğü de nerede buldun? Parlayı kazarken buldum. Demiş. Şöyle bir yüzük. üstünde de kırmızı bir taş var. Kırmızı taşın içinde de aslan motifi var. Şöyle bir aslan motif var. Taşın üzerinde. Getirmişler ki tanıdı kuyumcuya. Kuyumcu mütehassısa vermiş. Tezgahın arkasındaki. O mütehassısa şöyle bir gözlükleri oluyor onların. sıralarına takıyorlar şeyler Efendim yakından gördüğüm gibi şey gibi. Gütesli böyle incelemiş, dükkanın patronlar demiş, eliyle tamam, iyi, yüzük diye. Onları unuttum, söylediler ama beş bin lira vermişler yüzüğü verene, tüketilen çözüye beş bin liraya, o da senin demek gitmiş. O zamanın parası, yani şimdinin beş yüz diyelim mesela, Efendim, gitmiş adamın. O da Dükkanına Hacı bayramları gelince bakmış, üzerinde güzel zarf, zarfı açmış, onun da içinde 5000 beş bin lira. Yani sen bu adamı bize getirdin diye beş bin lira, birbiri çattı diye satana da beş bin lira. Yani o zamanın beş bin lirası, bundan otuz sene ince'nin beş bin lirası ne kadarsa, yani çok para, o zamanın çok parası. Şimdi sevinmiş adam, oh demiş, yani bir aracı oldu köşeyi döndük, para kazandık. Şimdi zarfın içinde yıllık gelir belki. Ayrıca değil de çünkü 35 lira asli maaşlar, bilmem neler 50 lira şeyler filan olduğu zamanlar 350 lira maaş alırdım ben içebildiğim zamanlar. Şeyde e, 350 10 misisi 3500 lira. Yani bir senelikten fazla o zamanlar, ben. Bir senelik bir asistanın maaşından fazla. Oturmuş o zaman içeriye bir şey gelmiş, böyle. Bunu neden söylüyorum? Yani fıkra anlatıyorum ama derslerimizi dile getirmek için ve bir de Müslümanlığımızın ne olduğunu göstermek için söylüyorum. İçeriye kalantar bir mütahhit gelmiş. Çekil, giyinli, kuşamlı, <gülüyor> efendim, bir mütahhit gelmiş, oturmuş, selamünaleyküm, aleykümselam, tanışıyorlar. Ya da üç bu gün, iki geldi, yüzük satacak, bana gösterdi. Ben de kuyumcuya götürdüm. Beş bin lira aldı yüzüğü, tek yüzüğü. Bana da beş bin lira zarfın içinde bahşiş verdi kuyumcu demiş. İzleyenmiş adam. Şimdi nasıl yüzüktü bu demiş. İşte demiş şöyle bir yüzükte şöyle bir taşı vardı kırmızı renkliydi. Üstünde de aslan motifi vardı. Demiş. Ehri saçtım demiş. O Yakurt demiş. Kırmızı. Çünkü yakut olmasa beş bin lira zaten verilmez. O yakut. Yakut da çok sert bir kıymetli taş olduğundan işçiyenmesi zordur. Onun üstüne aslan motifi yapılabilirse o onun değerini kat kat arttırır demiş. Bir de tarihi değeri var. Git demiş o yüzüğü geri al, ben sana yüz bin lira vereyim demiş. Yirmi üçlü fazlasını söylüyor bu sefer. Adam kalkmış gitmiş bu sefer yahu demiş kuyumcuya sen bizi aldatmışsın ver yüzüğümüze al beş bin hani. <gülüyor> adamları dikilmişler başına hadi bakalım çok böyle bir durultu yapma kapıdan dışarı çık gözünüze görünme demişler onlar da ona kapıda erik etmişler atmışlar e ne oldu ikare diye bir şey var İslam'da satışından kaymak diye bir şey var sonra aldatma yok Kadın, efendim yani bir kabr-ı yok İslam'da aldatmak yok Müşteri, yani bilmiyor diye malı Ucuz fiyatı almak yok İslam'da. E ne oldu? Nerede İslam? Hani? Demek ki insanın asıl Müslümanlığı muamelesinde belli olacak. Ahdine vefasında belli olacak. Ahlakında belli olacak. Yoksa davastırmak kolay, oruç tutmak kolay. Hatta doktor tehlilini emrettiği için orucu sene sere tutuyor. Bir de para da harcanıyor Bir de kolaylık oluyor. Bir de hazırlık oluyor. Bir de başımızın oluyor. Ya bunlar için oruç tutulmuyor ki, oruç Allah için tutuluyor ama millet oruç tutuyor. Namazı da kılıyor, namaz biraz daha zor. Oruç tutanların nispeti namazı mutlaka kılanlardan fazladır. Çünkü herkesin keyfi yerinde, gebe büyük sayılamaya herkesin ihtiyacı olduğundan oruç tutanların nispeti çöktü. Mesela ben yedek subay okulundayken kim oruç tutacak dediler, hocalar böyle tahsilliler, Üçte biri, 1412 kişiden üçte biri oruç tutman razı oldu ama namaz kullandığından çok az, bir avuç. Oruç tutmak kolay, namaz biraz daha zor. Kolay olduğunu yapıyorlar, zor olduğunu kaçıyorlar ama daha zorları var işte, tam Müslüman olmak, ahdına sadık olmak, ihlaslı olmak, yaptığı işi Allah rızası için yapmak. Bak yine bir fıkra anlatayım, bugün artık ders olmuyor da fıkralar da geçiyor neredeyse büyük evli Allah'tan bir zatın dervişi gelmiş efendim demiş bana miras saldı buyurun mirasını size veriyorum fakirlere dağıtın demiş babasından kalan miras bilmem kaç bin altını getirmiş vermiş <gülüyor> tabi dervişlerin bir sürü ihtiyacı var yani hayra, hayra sahip edilmiş bir sürü yer var o hoca efendi şeyh efendi vaazda söylemiş Allah razı olsun filanca kardeşimizden demiş. Şu kadar altını efendim hayır olarak verdi. Allah kabul etsin filan söylemiş böyle. Kalkmışız elikamda oradan. Hocam demiş. Çok özür dilerim demiş. Yani ben şimdi o altını vermiştim ama demiş. Sonra annem bana bir kızdı bir kızdı demiş. Razı olmadı. Onu geri verir demiş. Peki evladım demiş. Vermiş altını geriye. Bütün cemaat aldıktan sonra Herkes gittikten sonra çocuk tekrar gelmiş. Şeyh efendim yanına, hocamın yanına. Demiş hocam şu altını al. Allah aşkına beni halka meşhur etme. Ben demiş, yalan söyledim. Yani, halk şey yapmasın, bilmesin diye. Ben Allah'ım sağ olsun, şunu şöhret istemiyorum demiş. Altını al, kimse bilmesin demiş. Beni de şöyle el aleme ifşa edip de şu hayır yaptı, mahir yaptı bilen diye. Ecelin sevabın kaçmasın söyleme demiş, al demiş. Ben halk bilmesin diye aldım, tekrar ver, veriyorum yani. e bunlar işte bahset duygular yani, bunlar tasavvuf işte bunlar merdik bunlar el er, er kişi Ricalullah'ın er kişilerin erenleri iş kişi için işte bu herkes yapamıyor bunu. herkesin yapabildiği şey değil ama işlem bu, takva dedi şimdi, takvadan açtık bu sözleri, takvayı iki şey anlatıyor İbn-i Basur radiyallahu takva Selem'in huluki, ahlakın asaletidir, huyların güzel, asil olmasıdır. Bir, ve tıb ül lokmanın helal olmasıdır. İki, iki şey çevirdir. Ölçelim biz kendimizi. Ahlakımız güzel mi? Onu biraz ötmek zor. Ahlak çünkü çoktur, refah olacak, cesaret olacak, sabır olacak, cömertlik olacak, arkadaşını kendisine tercih olacak, refah efendim merhamet olacak. Efendim, vesaire, vesaire. Güzel bir Hocam aman bunları nereden öğrenebilirim? İmam gazetinin, ihya'yı, da öğrenirsiniz. Hepsi bak Yeter ki okursun. Gazeteler, bakıyorum, çok üzülüyorum. Eskiden bir sayfasından kızıyordum, bir sayfasını spora tarzını ediliyor. ama gazetenin arka sayfası diye. Şimdi beş altı sayfa sayıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, 6-7 sayfa spor. Nereden bulurlar o kadar lafı, yalanı, yalanı? Yani 20 kişi soku tekme diyor, 20 bin kişi onun sesini, ah, vah, gün, hop, oturuyor, kalkıyor. Yazık. Bir, ahlakın güzel olması, iki, lokmanın helal olması. Çünkü birçok kimse, bakın bugün de, inceleyelim, birçok kimse, Parayı nereden kazandığını düşünmüyor. Sadece kazanmayı istiyor. Piyangodan, rüşvetten, hileden, aldatmadan, kandırmadan, dolandırmadan. Milyarları kapan kafana, kaçan kaçana. Bugün yine bir gazetede vardı okudum. Efendim şu kadar milyar, piyasaya kamyon satmış, otomobil satmış, kapora almış, devlete de 400 bilmem kaç milyon vergi borcu var o kadar. Kim bilir nereye kaçtı. O parayı almış, şu kadar milyarı dolandırmış yazmayı, kaçmış gitmiş. Muhakkak yok dışına gitmiştir. Ayarlamıştır işini. Efendim orada yiyecek çatır çatır haramları. Başkalarının paralarını yiyecek. Çalan çalana. Yiyen yiyene haramı. Halbuki İslam lokmanın helal olmasını istiyor. Helal yemeği istiyor. Haram lokma yenilirse Haram yiyen insanın vücudunda haramdan bir şey hasıl olup ve onu da ancak cehennem ateşi yakarsa temizlenir buyuruyor Peygamber Efendimizin efendim oradan gelen Ebu Bekir Sıddık kalesinden gelen rivayetler böyle binlerle haram yiyen diye nlerine mutlaka dişecek mutlaka yenecek yani bu işin iki tarafı kalmıyor haram yiyen mutlaka cehenneme düşecek neden? yediği haramlardan hasıl olan haram etler cehiz cehiz yansın da öğret yemezlensin diye. Ateşle temizleme de vardır. Tavuğu temizliyorlar? Yoluyorlar. Sonra, sonra ütülemek diyorlar. Ne demek? Ateşle cırgır cırgır cırgır cırgır cırgır. İşte ateşli temizlemek o kadar. Bazı şeyler ateşle temizleniyor. Ateşe aktığı zaman semiz oluyor. Haram lokma yemiş büyüklü de Cehenneme girip temizleniyor. Yanarak temizleniyor. binanede bu işin ümidi kalmadı, recası kalmadı. Hapı yuttuğunun resmidir. Bitti. Çünkü cehenneme mutlaka girdi paramı yediğinden. O halde ne lazım? Helal lokma yemeğe dikkat etmek lazım. Çoluk çocuğuna helal lokma yedirmek lazım. Kızını evine helal lokma geçirecek damada vermek lazım. Oğluna Çocuğu, torununa helal süt emdirecek gelin almak lazım. Millet onu düşünmüyor. Başka şeyler düşünüyor. Boyu düşünüyor, rengi düşünüyor. Saçın rengini düşünüyor, gözün rengini düşünüyor vesaire Yalan yanlış şeyler düşünüyor, ahireti mahvoluyor. Ailelerin ahireti mahvoluyor. Bir düğün yapıyorlar, hacı babanın hiç layık olmayan bir düğünü olmuş oluyor. Efendim? E, açık saçı oluyor hadi nice yıldı. ee ne olacak hadi damat gelini tebrik için öpsün hadi duvak kalkıyor herkesin gözü önünde eser alamele innas derlerdi halkın gözü önünde yapılan edepsizliği alamele şap öpüyor ne oluyor? damat nice oldu diye gelini şey görüşüyorlar mı? İslam'da var mı? yeni yeni adetler yeni yeni acayip işler takva tekva yok helal lokma yok bu insanların hali o zaman haram perişan ve vahim ve sonuç feciz. Allah Celle Celaluhu kurtarsın. Nasıl kurtarır? Ne olur? Bilmiyorum. Nasıl şey yapılır? Tevbe ederek çok sadakalar vererek, çok yalvararak cehennemin ateşini gözyesi söndürülmüş. Geceleri seherlerde gözyesi dökerek, ağlayarak tabi hak sahiplerine hakları vererek kurtulmak Mümkün olabilir belki. Sayfayı bitirelim. Bir paragraf daha okuyup keselim. Ahzarenel Hüseyin ibn-i Ahmed edni Eshebi bil-Herevi'yü Kale hattesena Muhammed ibn-i Ali ibn-i Hüseyin ibn-i Belkiyyü Hattesena Masru ibn-i Harise Hattesena Yahya ibn-i Muaz Hattesena İsmet ibn Asım Hattesena Sa'dan ul-Halimi Hattesena ibn An-Ebi El-i Zübeyir, An-câbilin, Kâri-kân Rasûlullah Aleyhi ve Sellem daimet tefekkülü. <gülüyor> Havile-l-Ahzâni, l dahik en yetkesin. Güzel bitecek boğazımızın son şeyi. Diyor ki, kitabı yazan Sülemi Hazretleri, Ahtaran'a bize haber verdik ki, El-Hükeydif ve Ahadif ve Esed-i nil Şehir şehrinden olan, Efendim, Esed oğlu, Ahmet oğlu Hüseyin haber verdi. Burada Esed sözü geçmişken yani onu da hatırlatayım. Esed başkadır, Esad başkadır. Benim ismim mesela Esad. Yani ayın var, saadetten geliyor. Esed, o aslan demek, o başka. Elif, simzat. Hafız Esed. şuriye başkanının kendisinin adı Hafız. Babasının adı Esed. Kardeşinin adı Rıfat. Baba adıyla söylüyorlar. Hafız Esed, Rıfat Esed diyorlar. Yani Esed'in oğlu Rıfat, Esed'in oğlu Hafız demek. Yani o esat değil, ben Esed değilim. Karıştırmayın, çok üzülüyorum çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Ahvera -e el-Hüseyin'iz mü? Ahmedetli Esedin'in hereri. Esed oğlu, Ahmet oğlu, Hüseyin bize haber verdi Herak'lı. Bakın Herak, Herat şehri, gücdünüz, Afganistan'ın meşhur bir şehri. Kadir, Kandahar, Herat. İsmin lisesi nasıl geliyor? Hereli geliyor. Bilmeyen bulamazdı. Hatta arayacak. Hereli ne demek? Hereli ne demek? Efendim, bulamayacak. Hereli her hafta demek. Kala Hattesana Muhammed ibn Ali ibni Hüseyin ibni Belfi'yi Belfi'yi Hüseyin oğlu Ali oğlu Muhammed ona söylemiş. Hattesana Nasrıb bin Haris. Ona da Haris oğlu nasıl söylemiş? Hatta sena yahyed Muaz. Ona da Yahyed-i Muaz söylemiş. Yani şu tercüme-i halini okuduğumuz şahıs söylemiş. Ondan duyan ravi o. Niye ben bu böyle rivayetleri okuyorum? Eski insanlar ilmi böyle öğrenir, böyle öğretirlerdi. Havadan söylemezlerdi. Şöyle olmuş, böyle gitmiş. Yalan yanlış yok. Her şeyin senedi, sepeti, kaydı var. Şansların ismi var. Hangi haberi kimden duyduğunu söylüyor. Sağlar. Onun için kaynak kitap diyoruz. Menba ilmi menba olan birisi. Yahya bin Muaz söylemiş ama o da başkasından duydu. Kimden duydu? Haddesena Sena İsmet'i ağsın. o da İsmet ona söylemiş. Haddesena Sena Sadanul Halimi Saadan El Halimi ona söylemiş. Haddesena Sena İbnü ona da İbnü Cüreyş söylemiş. An Ebû Jubey Ebû Jubey Tan An Cabir'i. O da Cabir radıyallahu aleyhisselam diğer söylemiş. Gene demiş ki Cabir radıyallahu ahu "Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz daimi naket şükürü, devamlı şükür halinde olan bir insandır. Şükrü daimi olan bir insandır. Resulullah Efendimiz tezekkürü düşünmesi devamlı olan bir insandır. Daha iyi tefekkür. Sonra tabii ya ahzam, yüzüncü hızlı uzun olan bir insan. Mahzunlu, diyelim daha yakışacak. Mahzunlu uzun olan bir insandır. Tezekkürü çok olan, olan mahzunluğu uzun olan bir insandır. mahzunlukları azan yüzün çoğu. Mahzunluklar demek. Kürbe-i Ahlan diye de şey ederler. Yakup Aleyhisselam'ın evine derler. Külbeyi i Ahlan neden? Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri bir oyun ettiler, sattılar. O da onu çok seviyordu. Çok ağladı, ağladı, ağladı, ağladı. Gözleri görmek yoktu. Perde indi Yakup Aleyhisselam'ın. O çok ağlamasından Yakup Aleyhisselam'ın evine Kürbe-i derler. Yani Hüzünler kulübesi demek, öyle güzel edebiyattan. Ahsan yani hüzünler demek, tavizel ahsan. Peygamber Efendimiz, hüzünleri, mahzunlukları çok olan bir insandı. Tefettürü daimi olan, mahzunlukları çok olan bir insandı. Kalile et sahibi, gülmesi az olan bir insandı. Gülmesi az olan bir insandı. İlla en yettesi, yalnız tebessüm etmesin müstesna, Müteb mütebessüm şimdi Besimdir isimlerinden bir tanesi Peygamber Efendimiz'in. <gülüyor> besim ne demek? Tebessümlü demek. Efendimiz'in ilk sıfatı da besimdi. Bireç Efendimiz, bir tebessümdü. ama ana görünmüş Efendimiz'in devamlı tefekkür halinde Ve daimi tefekkürde olan ve hüzünleri, mahzunlukları uzun olan, gülmesi az olan bir insandır Tebessümü müstesna gireç yüzüydü mütebessim değil gül yüzüydü efendim ama böyleydi işte tabi bu nedir nedendir onun üzerinde durmamız lazım la ibadete ket tefekkür buyuruyor peygamber efendimiz tefekkür kadar sevabı çok olan ibadet bulunamaz hoppala ne kadar kez büyümüşür biz bunun samazda koşuyoruz Hedir gecesinde camileri dolduruyoruz, hacca gidiyoruz, ibadeti şevkiyle yapıyoruz, gecenin tespit çekiyoruz, Allah diyoruz, la ilahe illallah diyoruz vesaire vesaire. Ha, Neyse la ibadete tefekkir. Tefekkir kadar kıymetli, cevabı çok olan, ibadet yokmuş. Neyi düşünecek? Allah'ın nimetlerini düşünecek, mahlutatındaki hikmetleri düşünecek, neler yapması gerektiğini düşünecek, eski günahlarını düşünecek, yapacağı sevap bu işler düşünecek. Şu, şu zihnimizi, beynimizi Allah'ın için vermiş, hayır bulalım, hakkı yap, işleyelim diye vermiş, kullanacak mı? Kullanmıyor. Birçok kimse kullanmıyor. Beynini kullanmıyor. Düşünmüyor. Düşünmenin bir ibadet olduğunu bilmiyor. Ben bunları okudukça, öğrendikçe kardeşlerime yazıyorum belgelerde. Mesela Sükutun da ibadet olduğunu biliyor musunuz? Onu da çok kimse bilmiyor. Ben dergide yazdım ama Elhamdülillah Sükut de ibadet. Birçok insan bunun ibadet olduğunu bilmiyor. Sus mübarek! Dur dur dur, bur bur bur, dur dur dur. Olmaz! Gür gür gür, gür gür geçmek, gür gür gür etmek, gır gır etmek e, Bunda geçiyor insanların ömrü. Halbuki sükut ibadet. şükür ne oluyor? İnsan susunca tefekkür çalışmaya başlıyor. Tefekkür gidince dırdır dır başlıyor, vurvur vur başlıyor, vesaire başlıyor, delip kodu başlıyor, yalan başlıyor, kalp kırmak başlıyor, yani başlıyor. Halbuki şükür ibadet, tefekkür en kirmesli ibadet. İba tefekkürü saatin hayrın dini ibadet sene. Bir saatlik, iki miniserdik bir tefekkür, bir senemiz ibadetten hayırlı diyor. İşenir, bir senelik ibadet insan nasıl yapar? O Hazret mütefekkir olalım bize. Resulullah sendimiz neydi? Daha et tefekkür. Bak kesir tefekkür deniyor, çok düşünür deniyor. Daha et tefekkür. Tefekkür ediş hali, daimi olan bir insan. Bundan irdiret alalım, biz de mütefekkür olalım. Kader-i Kesil kesir, -i. kesir -i Yani yüzlük çok olan. kalıyor aslında uzun tabir uzun demek. Tabir طول sahibi yani uzun demek. Yani çok demek ki neye gidiyoruz? Bizim büyüklerimiz biraz yüksek sesle gülen, kaka savuran birisini gördüler mi? Derlerdi ki ne gidiyorsun bu mübarek sıratı geçtiğinde mi gidiyorsun derler. Esen ayıptı. Kaka ile ayıp ayıptı. Şimdi şen kahkalar her yerden taşıyor. Duvarlara, balkonlardan Efendim bahçelerden, gazinolardan, pavyonlardan kahkahalar taşıyor. Kahkahalar buldum Ortada kahkaha, kıkkıltı. Her kahkalar, kahkaha, güldürtülü kahkahalar. Salonlar gülüyor, koridorlar eğiliyor. Vardı bizim öyle çalıştığımız yerlerde öyle arkadaşlar vardı. Yani mübarek neredeyse görmemiş sesiyle, şeyiyle, yüz haliyle bir kahkaha attı mı yani koca binanın her yerinden duyulurduk. Tamam falanca gülüyor diyor. Yani, ne oldu? Sıratı geçtiğinde mi gülüyorsun? Gülünecek halimiz mi var? Güleriz ağlanacak halimize de demiş şair. Ağlanacak halimiz ama biliyoruz işte. Allah Allah ahirette güldürsün. Burada da maksim etmesin, mahrum etmesin ahirette de güldürsün. Evet. Fatiha-i Şerife hemen <gülüyor> bir seava üç bir elle şrafti kaç ayın şerife maruz mire. Üç şalavati şerifi al. A'lam la ilah <tuh> Allah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La في كل الله في كل صلى الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين صلاه وسلاما انتم اليه فلاتي من بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ya kadza aytum rasulum min anfusikum azizun alayhima anittum halikum alaykum halisun alaykum bi yusmin ya raufur rahimin fa Allah la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin alamin salatu alihi ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, taatlerimizi hayratımızı hasenatımızı zikr-i tesbihatımızı, tezgirat-ı vaazımızı okunmuş olan kardeşlerimiz tarafından okunmuş olan üç, üç acet Hat-ı Kur'an-ı Kerim'i lüksum ve keremimle kabul eyle yarabbim. Hasıl olan ücret ve meslubatı bader i kabul kabul-i qabdine evvela Peygamber Efendimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine arz, zehide ve hediye verdik, vasıl eyle yarabbim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sevgisine, rızasına, istifasına, teveccühüne nail olmayı cümle bize nasip-i niyessar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in mübarek âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının, ecvacının, rüziyyatının, evlatının veresiyle bir ilamah-i muhakkıkin veşayih vasıbiydimiz, müşidin-i kamillerimizin ruhlarla ayrı ayrı hediye edelim ile yarabbim. Bu hadimleri okuyan kardeşlerimiz kimlerin niyetiyle okumuşlarsa onlara da vasılayla Bu beldelerde metrum bulunan Allah'ın evliya Allah'ın i kiramın salihlerin ve uzaktan yakından şu vaaz meclisine gelmiş olan şu kardeşlerimin ahirete geçmiş olan bütün geçmişlerin, sevdiklerinin yakınlarının ruhlarına da Ayırı ayrı ayrı ikramıyla yarabbim. Sayın mümini ve müslümini ve bize hasreten dua vasiyet etmiş olan kardeşlerimizin ruhlarına da hediye edilip vasır eyle. Ya Rabbi dinlesin, kabirlerini şu hediyelerimiz ile kürnür şu hediyelerimizden haberdar ve hissedar ve mellun ve mesrur eyle. Bakanlarının âlâ derecelerini yüksek eyle. Kabirlerini cennet bahçesi eyle. Ruhlarını şad eyle. Ya Rabbi alemin, bizlere de sevdiğin kurulmayı nasip eyle. Şu dağlı dünyada, şu insan diyarında emanet olan cömemizi sana teslim edinceye kadar ömrümüzü rızana uygun yollarda sevgin amal-i sariha hayrat ve yaparak geçirmeye biz